Muhterem kardeşlerimiz Abese suresinden okundu. Burada Cenab-ı Hak bir zelle bir zelle ile başlıyor. Zelle peygamberlerin işlediği gayri iradi bir hata. Fakat diğer bir ayette de onlar hevasından söylemez, hevasından konuşmaz buyruluyor. Bu gayri iradi hatayı Cenab-ı Hak yaptırıyor ki La yamut, hatasız yalnız Cenab-ı Hak. Bunun da şeylere sebepleri, bu zelle vesilesiyle bir hüküm zahir olacak. Peygamber de olsa bir, bir aziyet içinde olmasa, bazen insanlar müstesna kullarını tabüte kadar gidiyor, Aziz İsa ile olduğu gibi. Bunun önlenmesi ve bunun yanında da birçok hikmetleri var. Çünkü la yuhti hatasız yalnız Cenab-ı Hak. Ve bu bu peygamberlerde olan zelleler de Adem Aleyhisselam'dan başlayarak efendimize kadar bizlere ikaz. Burada efendimiz Kureyş'in büyükleri var. Kabile reisleri var. Arkasında büyük kitleler olan kişiler var. Tabi bunlar zorba ve bunlar muannit, Eee putperest ısrarlı. Bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hidayete davet ediyor. O sırada ama gözleri ama ona İbn Mektum Hazretleri geliyor. Efendimiz onları ikaz ederken, irşat ederken o mütekebirleri, cebbarları araya giriyor. Efendimiz de hafif böyle yüzünü bir ekşitir gibi oluyor. Yani şimdi ben bir irşat sırasındayım. Yani biraz beklersen sonra şey yapsan gibi. Orada Cenab-ı Hakk'ın bir ikazı geliyor. Cenab-ı Hak bize büyük nimet insan olarak harketti. Bizim bu kendimiz kendi irademizin dışındaydı. Külli iradenin bir tezahürü. Yüz 124 bin küsür Peygamber'in en gücesini biz ümmet kıldı. İnsanı çok seviyor. Salih kulları çok seviyor. Ona cennet hazırlandı. Adem Aleyhisselam'a melekleri Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam secde ettirdi. Ve efendimize de çok çok müstesna ait de Allah ve melekler salat eder buyuruyor. Yani Allah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in devam bir tekrim halinde efendimiz. En çok sevdiği peygamber, en çok yarattığı, yaratıp da sevdiği peygamber efendimiz. Bu da bize büyük bir lütuf. onu ümmet kıldı. Onun vasıflarını bildiriyor. Rauf ve Rahim. Sizin sıkıntıya düşmeni çok üzer buyuruyor. Bize çok büyük bir müjde. Efendimiz buyuruyor. Ben İsrafi'nin suru üfürünceye kadar ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor. Kur'an-ı Kerim ayrı bir lütuf bize. En yüce kitap. Ve kıyamete kadar da mucizesini devam ettirecek. En alt kademeden en üst kademeye kadar olan bütün genel insanlar, bütün meslek erbapları bütün problemlerini Allah razı 23 senelik nebevi hayatında çözer. Kur'an'ın tatbikatıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin <gülüyor> hayatı bizim çok büyük bir lütuf. Yani böyle bir lütfa ahir zaman ümmeti olmak Hasebiyle cenab ı Hak bizi böyle bir lütfa mazhar kıldı. Fakat bu lütfun da cenab ı Hak bizden bedelini istiyor. ''Kişi sevdiğiyle beraberdir.'' buyuruyor. Ne kadar biz bu imtihan aleminde Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle berabersek, hayatımızın her safhasında onu unutmuyorsak, İnşallah kıyamet gününde onunla beraber olacağız. Okunan ayeti i de Cenab-ı Hak peygamber amanın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve geri döndü. Resulüm onun haline sana kim bildirdi? Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak ve öğüt ona fayda verecekti. Ama müstani olana gelince yani o ekabillere gelince sen onlara yöneliyordun, ilgileniyordun. Onun temizlenmesinden sana ne? Bu ayetler hepimiz hakkı davetle şart. Cenab-ı Hak bizlerin emri bil ma'ruf ve nehi alim münkerde olmamızı arz ediyor. Bu ailemizden başlayarak çevre çevre bu emri bil ma'ruf ve nehi alim münker bulacak olacak bir vasfa kavuşmamızı Cenab-ı Hak istiyor. Tabi bu kalbi terakkiyle olmuş oluyor. Bu hakka davet hususunda da, demek ki bir ikaz var burada, iştiyakla gelene daha fazla ehemmiyet vereceğiz. İştiyakla gelene. Hikmet ve güzel öğütlere rağmen, kas katı durup, hidayetten uzakta duranların da onların peşinde koşmayacağız. Yani İslam'ın vakarını da koruyacağız orada. Baktık muhannet çok. Küfür de ısrarlı. Bunun üzerinde de orada İslam'ın şahsiyetini muhafaza İslam vakarına onda da fazla alaka olmayacağız. İlk defa bize gelenle hidayet bekleyenlerin hidayet bekleyenlerle alakadar olacağız. Ondan sonra Cenabak hayır muhakkak bu ayetler bir, bir öğüttür. Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını Cenab-ı bildiriyor. Yani Hayır diye, yani bundan sonra böyle hatalar yapma. Bu Efendimiz'in şahsını bizlere hitap bu. Yani bir makam sahibi, mevki sahibi, imkan sahibiyle fazla alakadar olup, garip insana, onu ikinci plana koyma. Yani hayır da, tefsir de, şefkani bu şekilde bir ifadede bulunuyor. Yani ölçülere, beşeri münasebetleri, düzgün tespit etmemesi arz ediliyor. Ondan sonra Cenab-ı Ekfemenşah Zekeri buyuruyor. Dileyen kimse ondan öğüt alır. Ve Kur'an-ı Kerim bize çok mühim bir bir öğüt ve bu Kur'an-ı Kerim'den dileyen öğüt alır buyuruyor. Bir hidayet rehberi. <gülüyor> Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'in ehemmiyetine hayır şüphesiz bunlar ayette değerli ve güvenilir kâtiplerin elleriyle yazılıp tertemiz kılınmış, yüce makamlar kaldırılmış, mukaddes sayfelerde yazılı bir öğüttür. Dileyen ondan Kur'an'dan öğüt alır. Burada iradeyi bize bildiriyor. Cenab-ı Hak dileyen öğüt alır buyuruyor. Yani ne kadar bir manevi heyecanımız var. İkaz, zahirine okuduğumuz ayetler bizi ne kadar bir derinliğe götürüyor. Burada sahabi, bir ayet indiği zaman biz gökten sofra indi zannederdik, toplanırdık, o ayet üzerinde müzakerede bulunurduk. Acaba Rabbimizin muradı nedir bu ayette? Biz ona göre istikametten istikametlenelim, Allah rızasını tahsil edelim.